<Sessizlik> şeytan recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu vesselamü aleyha resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du namazın farzlarına başlamıştık kısaca hatırlamamız gerekirse namaza dair 12 farzdan bahsedilmişti bu 12 farzın 6'sı Şart diğer altısı ise rükündü. Şartla rükün arasındaki farkı geçen dersimizde ifade etmiş, anlatmış idik. Kısaca temas etmemiz gerekirse namazın öncesinde bulunması gereken farzlara şart, namazın içinde olması gereken farzlara ise rükün denmişti. Buna göre hadesten taharet, necasetten taharet yani abdest ve hususuzlukten temiz olmak, hakiki olan necasetten temiz olmak, setre avret, namaza mani olacak miktarda bedenimizin avret mahalinden herhangi bir uzvun açık olmaması, istikbali kıble, kıbleye yönelmek, vakit ve niyet bunlar namazın öncesinde bulunması gereken şartlar ve bunların detaylarını geçen dersimizde okumuştuk. Bugün ise diğer altı şart ki bunlar rükündür namazın içinde olan şartlardır ki namaz bunlarla kaim olmaktadır. Şu kadar var ki bu rükünlerin bazıları astidir, bizati kendileri rükündür, bazıları ise tabidir. Başka bir rükünün var olması durumunda rükün kabul edilir, o rükünün yok olması bir mazeret sebebiyle yapılmaması durumunda bunların da rükün olmaklılığı kalkacaktır ki yeri geldikçe inşallah bunlara temas edeceğiz. E, dersimize başlayalım. Babu sıfatı salah. Namazın sıfatı e, ki bunun birinci başlığı da faraizu's salah namazın farzları. Ki buradaki farzlardan kastedilen namazın rükünleri. فَرَاِزُ السَّلَحْ سِتُّنْ Namazın farzları, namazın rükünleri, namazın içinde bulunan farzlar altı tanedir. Bunların birincisi, اَتْ تَحْرِيمَتُ İftidah tekbiridir. Bu tekbire, tahrime tekbiri, iftidah tekbiri şeklindeki ifadelerin kullanılması, namaza bununla girileceğinden dolayı iftidah, namazı açan, namaz öncesinde mubah olan bir takım hallerin, namazdan sonra namaza girmek ile haram olacağından dolayı da tahrime ifadesi, tahrime tekbiri ismiyle anılmıştır. Şu kadar var ki iftidah tekbiri, diğer bir ifadeyle tahrime tekbiri namazın şartı mıdır yoksa rüknü mudur? İmam El-Kuduri burada namazın rüknü olarak beyan etmiş, namazın farzları olarak beyan etmiştir. Oysa bu konu mezhep imamlarımız arasında tartışmalı. Meseb içinde tartışmalı ki Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf bunun şart olduğunu, İmam Muhammed ise bunun farz olduğunu söylemişti. Ve bu durumda da Musannif İmam Muhammed'in görüşünü tercih ederek bunun farz olduğuna vurgu yaparak tahriime şeklinde meseleye giriş yaptı. Peki bunun farz değer bir ifadeyle rükün olmasıyla şart olması arasında nasıl bir fark olabilir? Diğer bir ifadeyle imamlarımız arasındaki bu görüş farklılığının tezahür etmiş olduğu bir semere var mıdır? Bu noktaya baktığımızda şöyle birkaç örnek verebiliriz. Örneğin bir insan sabah namazı vakti girdi zannetse ve sabah namazının farzı niyetiyle iki rekat namaz kılsa. Daha sonradan öğrense ki vakit daha henüz girmemiş, imsak kesmemiş. Kılmış olduğu bu namaz sabah namazının farzı olmayacağı noktasında ittifak vardır. Şu kadar var ki bu namaz iki rekatlık bir nafile namaz olarak değerlendirilir mi? Yoksa namazın aslı da iptal olmuş mu? İşte bu noktada İmam Muhammed Rahimullah iftidah tekbirini ramazın rüknü kabul ettiği için yani namazın içinde olan bir farz kabul ettiği için farzın bir kısmının veya namazın bir kısmının farza niyet, diğer bir kısmının ise nafiliye niyet şeklinde kılınmasına imkan olmayacağı için külli itibariyle bu namazın batıl olduğu hükmetmiştir. Ve sonuç olarak bir namazın vasfı geçersiz olduğu zaman aslının da geçersiz olacağı hükmüne varmıştır. Oysa İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah İftidah tekbirinin namazın şartı olarak değerlendirdiğinden dolayı tıpkı abdest gibi bu farklı bir namaz için alınmış olsa da namazın bizzatı erkanı nafile olarak kılınmış olacağı için bu namaz farz olma vasfını yitirmiş olsa da namazın nafile olma statüsü devam eder ve bu namaz nafile olarak kabul edilecek. Tıpkı farz namaz Kılma niyetiyle kişi abdest alsa bu abdest ile nasıl ki nafile namaz kıldığında bu sahih ise farz namaz niyetiyle iftidah tekbiri alındığında bu iftidah tekbiriyle nafile namaz kılınması da bu imamlara göre İmam-ı Azam Ebu Hanife ve i̇mam Ebu Yusuf rahimahumullah'a göre sahih olacak. Oysa i̇mam Muhammed'e göre ise bu şart değil rükün olduğu için sahih olmayacaktı. İmam Tahavi buna farklı bir misal daha getiriyor. Yine semer olarak karşımıza çıkabilecek bir semere. Ee, örneğin bir kimsenin üzerinde namaza mani olacak miktarda necaset olsa e, ve iftitaht tekbirini o necaset üzerindeyken alsa, tekbiri alır almaz aklında o necasetin cebinde olduğu hatırına gelip ve namaz içindeyken yani tekbirin hemen akabinde e, araya bir fasıla vermeksizin o necaseti üzerinden atacak olsa bu kişinin namazı sahih olur mu olmaz mı? İşte bu noktada İmam Muhammed Rahimullah diyor ki iftitaht tekbiri namazın rüknü olduğu için yani namazın içinden olduğundan dolayı bu kimse namaza necaset olan bir nesne ile girmiş olacağı için ve namazın şartlarına halel geldiğinden dolayı bu kimsenin namazı batıl olacaktır yani geçersiz olacaktır. Oysa İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf rahimehumullah ise iftitah tekbiri namazın öncesinde gerekli olan bir şart ve bu esnada her ne kadar üzerinde necaset olsa da namazın içi yani rükunlarına başladığımız zaman bu necaset üzerinde bulunmadığından dolayı bu kimsenin namazının sahih olduğuyla hüküm vermiştir. Buna göre daha misalleri çoğaltmamız mümkündür. Ee, daha birçok tefrihi mesele getirmemiz mümkündür. Bu meselelerinin temelde dayandığı noktada tekbiri namazın rüknü mudur yoksa namazın şartı mıdır? Ee, dışındakilerden midir, içindekilerden midir? Dışta aranan farzlar mıdır, içte aranan farzlar mıdır? Bu görüş farklılığı netice itibariyle bu furudaki farklılıklara da sebebiyet vermektedir. Ama dediğimiz gibi Musannif e, Sal'atta bunu ele aldığından dolayı İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşünü tercih etmiş e, ve bu şekilde namazın rüknü olduğu, namazın içindeki farzlardan olduğu vurgulanmıştır. Ki e, çocukluluk dönemimizde e, yaz medreselerinde, camilerde hoca efendilerin bize okutmuş oldukları dini ilmihal kitaplarına da baktığımız zaman 12 namazın farzı, bunların 6'sı dışında, 6'sı içinde ve içindekilere baktığımızda da iftitaht tekbiri namazın içinde olan şartlar olarak yani namazın rüknü olarak belleklerimize kazınmış. Bu da İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü doğrultusunda olduğu da anlaşılmıştır. Bazıları buraya şöyle bir ayrım getiriyorlar. Diyorlar ki namazdaki tahrime tekbiri, bir evin kapısı gibidir. Nasıl ki kapı her ne kadar evden olmasa da evden sayılmaktadır. Yani evin haricinde olarak değerlendirilse de evden sayılacağı için iftitaht tekbiri de bu kabilde namazdan olmasa da namazdan sayılacağı için ve ihtiyaz sadedinde de İmam Muhammed'in görüşü daha ağır basmıştır. Bu farzların ikincisi vel kıyamı kıyamdır. Kıyam ayakta durma anlamına gelen farz ve vacip namazlarda olması gerekli olan bir rükündür. Tabi farz ve vacip namazlarda şayet bir kimse nafile namaz kılıyor ise bu kimse kıyamı terk etmesi caizdir. Yani oturarak namaz kılması sahiptir. Şu kadar var ki oturarak namaz kılma demek İma ile namaz kılma demek değil. Bunları birbirinden ayırmamız gerekir. Keyfi olarak hiçbir şekilde namazın ima ile kılması mümkün değil. Ancak bir mecburiyet, bir zaruret olacak ki bu zaruret secdenin özürlenmesi, secdenin yapılamaz bir durumda olunması, kişinin hastalığı buna engel olması. Bu durumda bu kişi namazını ima ile kılabilir. Veyahut da nafile namazlarda binek üzerinde kişinin o namazı kılması ima ile sahiptir. Bunun haricinde keyfi olarak bir namazı ima ile kılmak sahih değil ancak oturarak kılmak nafile namazlarda sahihtir. Sadece bu noktada Hasan bin Zeyad'ın Ebu Hanife Rahimullah'tan yapmış olduğu rivayet ki mezhepte de kabul görmüş olan bir rivayettir. Sabah namazının sünneti her ne kadar nafile olarak değerlendirilse de keyfi olarak oturarak kılınmasının caiz olmayacağı vurgulanmış Keza teravih namazı da her ne kadar nafile namazı olsa da keyfi olarak kıyamın terk edilerek yani oturarak kılınmasının her ne kadar sahih olsa da mekruh olacağı vurgulanmıştır. Ee, bu kıyam peki nasıl olmalıdır? Ee, kıyamı tanımlarken deniyor ki kişi ellerini uzattığı zaman elleri diz kapağına varmayacak. Yani dik bir vaziyette duracak. He, kamburluluk gibi bir mazereti varsa veya belinde bir rahatsızlığından dolayı kişi du dik duramıyorsa o kimse için bu müstesnadır. Yeter ki rükû ile kıyam arasını biraz ayırsın. Yani rükû'ya biraz daha fazla eğilsin. Kıyamda da imkanı ne kadarsa o derece ayakta durmaya e, gayret etmelidir. E, yine bir kimsenin herhangi bir mazereti olmadığı halde tek ayak üzerinde, kıyamı yapması veyahut da ayağının sadece parmakları ucunda veya tapu üzerinde ayakta durması kıyam farzının yerine gelmesine engel olmamakla beraber mekruh olduğunu da i̇bn Abidin Rahimullah haşiyesinde beyan etmektedir. Kıyamla alakalı bir mesele daha vardır ki ona da temas etmekte fayda var. E, dedik ki nafile namazlarda kişinin Direk oturarak namazı başlaması ve oturarak namazını kılması sahiptir, Mazereti olmadığı halde ancak sevabı fazileti yarılanacaktır, daha düşük olacaktır. Peki bir insan nafile namaza ayakta başlasa ve daha sonradan keyfi olarak otursa,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 Ebu Hanife Rahimullah ki namaz netice itibariyle nafiledir. Her ne kadar kişi başlarken ayakta başlamış olsa da bu kimseye kıyamı terk etme yetkisine sahip olacağı için daha sonradan oturarak namazına devam etmesi mekruh olmakla beraber namazın sıhhatine engel değildir. Ama İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimullah ise diyorlar ki her ne kadar namaz nafile dahi olsa bu kimse o ki bu namazı ayakta başlamıştır o zaman izan bir şuru dediğimiz yani ibadete başlamak ile o ibadet kişiye vacip olur. Ve bu vücubiyet ayakta olduğu halde tahakkuk ettiğinden dolayı daha sonradan oturarak bu namazı eda etmesi oturarak devam etmesi bir mazeret söz konusu değilse sahih değildir. Çünkü e, kaviyi zayıf üzerine bina etmenin sahih olmayacağı kuralından hareket etmişlerdir. Öyle veya böyle bu konu her ne kadar ihtilaflı olsa da ihtiyaç sadedinde İmam-ı ve i̇mam Muhammed'in bu görüşle hareket etmek şüphesiz daha sağlam olacaktır. Ki nerede kaldı? Ebu Hanife Rahimullah'a göre her ne kadar namaz sahih olsa da bunun mekru olduğu da farklı ifadelerle vurgulanmıştır. Namazın üçüncü rüknü El-Kıraatü Kıraat'tır. Kıraat okumak anlamındadır. Tabi bu kıraat zait bir rükün olduğu ifade edilmiştir. Şöyle ki, bir insan münferiden namaz kılıyor ise veya imamlık yapıyorsa bu kimse kıraatı yerine getirmekle mükelleftir. Ancak imama uymuş bir cemaat ise böyle bir insanların bu namazında kıraat bu kimseden farzeti düşmüş, imamın kıraatı bu kişi namına da kıraat kabul edilmiştir. O yüzden deniyor ki kıraatın rükünluluğu asli değil, zait bir rükün olduğu ifade edilmiştir. Peki kıraatta miktar ne kadar olmalıdır? Ee, kıraatta farz olan bir miktar vardır, vacip olan bir miktar vardır, sünnet ve müstahap olan bir miktar vardır. Namazda farz olan kıraat miktarı sahih olan görüşe göre 3 kısa ayet veya 3 kısa ayete denk olacak miktarda uzun bir ayet okuyacak miktar veya okumak. Bu kadar bir kıraat farzdır. Ancak bu kıraatı Fatiha ve Zammı sure şeklinde okumak vaciptir. Mufassal surelerden işte sabah namazını uzun kılmak, akşam namazını kısa kılmak şeklinde yapılacak bir kıraatın da sünnet ve müstahap olduğu yine vurgulanmış. Aynı olay kıyam içinde geçerlidir. Yani kıyamda farz olan bir miktar vardır, vacip olan miktar vardır, sünnet olan bir miktar vardır. Ki farz olan miktar ee, o kıyama kıyam denilecek kadar ki o da kırat mahalli olduğundan dolayı üç kısa ayet okuyacak miktar ayakta durmak farz. Fatiha ve zamm-ı sureyi okuyacak miktar bulunmak vacip ve eee tuvale mufassal da kısar ki bunlar mahallerinde hangi yerde ise ona göre bu sureleri okuyacak miktarda ayakta durmak kıyamı yerine getirmekte sünnet olacaktır, müstahap olacaktır. Bir de e, kıraatın da e, sesin çıkması mıdır asıl olan yoksa kişinin duyması mı? Bu noktada İmam-ı Kerhi ve İmam-ı farklı rivayetler var. Bunlara göre asıl olan e, sesin yani tasih huruf deniyor. Harfleri tahsiye etmek, harfleri e, makreşlerine uygun bir şekilde çıkarmak ama kişinin bu çıkardığı lafızları kendisine işittirmesi e, zorunlu değildir dese de yine bu noktada tercih edilen görüşe göre kişinin bizatihi okuduğunu işitmesi kıraat için farzdır. Eğer kendi okuduğunu işitmiyor ise tabi muhtat olan bir insandan bahsediyoruz. Hastalığı neticesiyle işitmemesinden bahsetmiyoruz. Bu durumda kıraat farzı yine yerine gelmiş olmayacaktır. E, dördüncü farzda nedir? ve rükû, dördüncüsü rükûdur. Peki rükû ne demektir? Rükû'nun tanımına baktığımız zaman kişi ellerini e, uzattığı zaman diz kapaklarına temas edecek. Bu derece eğilmesi gerekir. Tabi sünnet üzere olan rükû elleriyle diz kapaklarını kavrayacak, sırtı düz olacak, başı ne aşağı ne yukarı dümdüz bir şekilde olacak ki ileride namazın kılınışına dair detayları okurken de bu konuya daha fazla e, temas edilecektir. Ancak kişi kamburluluk gibi bir hastalıktan dolayı her daim rükû halinde duruyorsa bu kimse namazdaki rükû biraz daha fazla eğilecek veya gerekirse kafasını eğecek. Böylece rükûsunu kıyamdan ayırt edici bir şey ortaya koyacak. Velhamüsü beşinci şartta es secdedir. Namazın beşinci rükû, beşinci farzı secdedir. E, secde ne demektir? Lugat'ta secdeye baktığımız zaman yere kapanmak, Yüzü yere sermek, itaat, teslimiyet, tevazu ve bu emsal etkenlerden dolayı eğilmek anlamındadır. Tabi secdede elleri ve dizleri yere kurmak, yere koymak, secdenin sünnetlerindendir. Secdede farz olan miktar ne kadardır? Yine bunları detaylı bir şekilde, biraz sonra namazın kılını şeklinde okurken de bu konuya temas edilecektir. Altıncı farzı vel kadetül ahire miktarı teşehhüd. Teşehhüd miktarı son oturuş. E, dört rekatlı farz namazın dördüncü rekatında oturmak. İki rekatlı farz namazın ise ikinci rekatında oturmak. Son teşehhüd deniyor buna. Bu teşehhütte de teşehhüd okuyacak miktar. Yani ettehiyyatü duasını okuyacak miktar oturmak da keza farzdır. Hatta bir insan İmamla beraber namaz kılsa, imam teşehhüdü daha henüz bitirmeden kendisi teşehhüdü bitirse, yani cemaat teşehhüdü bitirse, et ı duasını okusa ve kasıtlı olarak bir şey yese, isse, bir şekilde namazına mani veya namazdan çıkmasını gerektiren bir eylemde bulunsa bu kimsenin namazı sahihtir. Şu kadar var ki vacibi terk etmiştir. Yani selam vaciptir. Bu vacip ile namazdan çıkmayı terk etmiştir. İmama iktida etmesi gerekir. Bunu terk etmiştir. Bundan dolayı kişi günah işlemiştir. Günah işlemesi ayrı ama namazın sahih olması farklıdır. Tabi namazın sahih olması böyle bir namazın caiz olacağı anlamına gelmez. Bunu daha önceki derslerimizde işlemiştik. Caizlilik farklı bir şey, sıhhat farklı bir şeydir. Bu yukarıda saydığımız altı rüknün ötesinde namaza dair diğer meseleler ise sünnettir diyor Musannif. E, şu kadar var ki İmam Merginani bunu biraz daha açıyor Hidaye isimli eserinde. Bunların dışındakilerin hepsi e, sünnet değil bunların bir kısmı vacip. Bir kısmı sünnet bir kısmı müstahaptır. Ancak burada musallifin kastı ise farzın dışındaki ibadetler, farzın dışındaki olarak değerlendirilerek ya sünnetle sabit olmuş ve ki vacip olsa bile bu kastedilmiştir veya nafile statüsü itibariyle değerlendirilmiştir. Yoksa namazda Fatiha'yı okumak vaciptir, Fatiha'dan sonra zamm-ı okumak vaciptir, tertibe riayet etmek vaciptir. Birinci teşehüd vaciptir. İç, ikinci, üçüncü ve dördüncü e, rekatlarda kıraat yapmak e, veyahut da şöyle söyleyelim son teşehüdde teşehüdü okumak yani ettihiyat duasını okumak vaciptir. etihiyat duasını okuyacak miktar oturmak farz. Bizzati ettihiyat duasını okumak ise vaciptir. Vitir namazında kunut yapmak vaciptir. Bayram namazındaki zait tekbirler Vaciptir. İmam için sesli olan namazları sesli okuması, sessiz olan namazları sessiz bir şekilde kıraat etmesi de keza vaciptir. O yüzden burada ve mazade derken farzın ötesindeki diğer ibadetler yani diğer namazla dair olan meseleler ise vacip, sünnet ve müstahap olarak farzın dışı kastedilmiş veya sünnetle sabit olduğu vurgulanmıştır. Evet buraya kadar olan bölüme baktığımız zaman namazın içinde olan, şartları diğer bir ifadeyle namazın rükunlarını görmüş oldu şimdiki namazı kılınma şekli nasıl olacaktır feyzaada kal raculü fı Salati kişi namaz kılmayı kastettiğinde namaza girmeyi kastettiğinde kepbara tekbir alır veafayede hima tekbir tekbirle beraber ellerini kaldırır Hatta yuha diye bir İhameihi Şahmete Üüzüney baş parmaklarını yani ellerinde bulunan baş parmaklarını kulak yumuşaklarının hizasına gelecek şekilde kaldırır ve böylece tekbir alarak namaza girmiş olur. Tabi e, namazda tekbir, diğer bir ifadeyle iftidah tekbiri veya tahrime tekbiri farzdır. Ancak bu tekbiri Allahu Ekber diyerek almak ise vaciptir. E, Allahu Ekberu şeklinde yani R harfine damme vererek okumak e, her ne kadar güzel olanın zıttı olsa da namazın sıhhatına engel değildir. Ancak Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki bunun cezm olduğu yani ekber şeklinde okumasının gerekliliği vurgulandığı için müstahap olan, sünnet olan Allahu Ekber diyerek namaza durmak. Ama dediğimiz gibi bu lafsızı telaffuz etmek vaciptir. Elleri kulak hizasına kaldırmak dedik. Bu eylem ise sünnettir. Bizati kulak yumuşana parmak uçlarının değdirilmesi de keza sünnettir. Ellerimizin, yani avuçlarımızın iç tarafının kıbleye karşı çevrili olması da keza müstahap olarak kitaplarımızda geçmektedir. Peki bu tekbiri ayakta almamız şart mıdır? Nafilen namazlarının dışında bu tekbir ayakta alınmalıdır. Ancak nafile namazlarda kıyam farz olmadığı için kişi direktmen oturarak da tekbir alır ve o şekilde namazını kılması da mümkündür. İmam Merginani yine Hidaye isimli eserinde diyor ki bu tekbiri aldıktan sonra mı Ellerini kaldırır. Yoksa ellerini kaldırdıktan sonra mı tekbir alır? Sahi olan görüşe göre önce ellerini kaldırır ve akabinde tekbir alarak ellerini bağlar demiştir ki zaten günümüzdeki uygulamada bu şekildedir. Peki Feinkalebedelemine tekbir Allahu ajael, ev aadam, rahman Rahmanu ekber. Kişi namaza girerken iftidah tekbirinde Allahu ekber yerine Allah-u Ecel dese, Allahu Azam dese veya er rahman Ekber dese veya La ilahe illallah dese veya Halis Allah'a mahsus olan herhangi bir zikir ile namaza girecek olsa... Bu kişinin namaza girmesi sahih olur mu? Ezzehu inde bi hanifete Muhammed rahimehumullah. İmam Malzam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimehumullah'a göre bu kimsenin namazı sahiptir. Bu ifadeler ile de tekbir almış olur. Şu kadar var ki vacip olan Allahu ekber kelimesini terk ettiği için tahrimen mekruh işlemiştir. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde yani kasıtlı bir şekilde bir insan böyle bir namaza girecek olsa bu namazın iadesi yani vacip terk edildiğinden dolayı iadesi vacip olacaktır ki daha önceki derslerimizde bunu vurgulamıştık. Eşbah sahibi i̇bn Ceym diyor ki bir namazda farz terk edilirse o namazın iadesi farz. Bir namazda vacip terk edilirse o namazın iadesi vacip. Sünnet terk edilirse o namazın iadesi sünnettir. E, tabii vacip kasıtsız bir şekilde terk edilecek olursa bu durumda iade değil de sehv secdesiyle de bu namazı kurtarmak mümkün olacaktır. Vakaley bu Yusuf i̇mam Ebu bu Yusuf ise diyor ki la yuziuhu illa bi lafzı tekbir ancak tekbir lafzı ile namaza girmek sahihtir. Tekbirin yerine Allahu Ecel, Allahu azam veya Rahmanu ekber gibi ifadeler ile namaza girmenin sahih olmadığını vurgulamış. Dolayısıyla İmamı Ebu Yusuf Rahimullah'a göre tekbir lafzı namaza girmek vacip değil, farz olduğu da anlaşılmıştır. Tabi bu yuhsünut tekbir ifadesi var bazı şartlerde. Yani tekbiri güzel yapabiliyor ise böyledir. Ama kişi tekbiri getiremiyor ise bu durumda diğer zikrullah ile de namaza girmesi İmam bu Yusuf'a göre de sahih olacaktır. Ve ya'temidü bi yedeyhil yumne yusra. Şimdilik iftita tekbirini aldı aldıktan sonra e, ellerini bağlamasından bahsediyor. Erkekten bahsediyor öncelikle. Erkek olan kimse sağ elini, sol eli üzerine alır. Baş ve küçük parmaklarıyla sol elinin bileğini kavrar ve diğer üç parmağını ise bileği üzerine uzatır. Ve yadahu ma tahte surratihi ve bu haliyle ellerini göbeğin altına koyar ve bu şekilde e, ellerini bağlamış olur. Kadınlara baktığımız zaman ise kadınlar sağ elini sol eli üzerine koyar ve bu her iki elini de göğüslerin altına koymak suretiyle ellerini bağlamış olacaklardır. Burada şu var, elleri bağlamak nerelerde sünnettir, nerelerde sünnet değildir. Bununla alakalı Meydani Ellubab isimli eserinde ki önümdeki kitap, bu kitaptır, kudurinin şerhidir. Burada bazı nakillerden bahsediyor ve güzel bir kuraldan bahsediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf Rahimahumullah'a göre e, bu kimse subhaneke duasını okuma anında da ellerini bağlayacak. Hatta şöyle bir kural, hangi kıyam ki o kıyamda bir zikir, sünnet ise o kıyamda zikirle meşgul olmak mesnun ise orada eller bağlanır. Ama hangi kıyam ki o kıyamda zikir yok ise orada eller bağlanmaz. Buna göre e, kunut okurken eller bağlanır. Çünkü kunut bir zikirdir. Cenaze namazında eller bağlanır. Çünkü zikir vardır. E, ama kavme dediğimiz rüküden kalkındığında bir miktar ayakta bekleme anında herhangi bir mesnun zikir olmadığı için orada eller bağlanmaz. Gine bayram namazlarındaki zait tekbirlerde tekbirler arasında da meslum bir zikir olmadığı için orada da eller bağlanmaz. Yani kıyamda zikrin var olduğu yerlerde elleri bağlamak sünnet, zikrin olmadığı yerlerde ise elleri bağlamak sünnet değildir. Sümme Yakul elleri bağladıktan sonra bu kişi der yani tekbir aldıktan sonra Subhaneke Allahümme ve bihamlik ve tebârek esmük ve te cettük, ve la ilaha herkesin bildiği subhaneke duasını okur. Ki e, bunun manası da herkesçe malumdur. Yine kısaca mana vermemiz gerekirse Allah'ım e, seni eksik sıfatlardan tenzih ederim. Sen paksın. E, seni daima böyle tenzih ederim. E, senin adın mukaddestir, yücedir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah da yoktur. Subhaneke duasını okuduktan sonra ve yeste'izu billahi mineşşeytanirracim ve yakrahu bismillahirrahmanirrahim. E'uzu çeker ve akabinde besmele'yi okur ve devamında başlayacaktır. Şimdi burada bazı meseleler var. Bir insan münferid olarak tek başına namaz kılıyorsa elbette kıraat yapacaktır. Veyahut da imamlık yapıyorsa elbette kıraat yapacaktır. Böyle bir insanın ellerini bağladıktan sonra subhaneke duasını okur ve subhaneke duasından sonra euzu besmele çekeceği aşikardır ve ittifakidir. Ancak cemaat olan bir kimse yani kıraat yapmayacak olan bir kimse de subhaneke duasını okur ama subhaneke duasından sonra euzu çeker mi çekmez mi? Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı var. Ama bu görüş farklılığı temeldeki bir görüşten yani görüş ayrılığından kaynaklanmıştır. O da şu ki Eonzu kıraata mı tabidir, subhaneke duasına mı tabidir? Ebu Hanife Rahimullah diyor ki Eûnzu kıraata tabidir. Dolayısıyla hangi namaz ki kıraat orada yapılacaksa Eonzunun orada okunması gerekir. Ama hangi namaz ki orada kıraat yok ise ve ki Subhaneke okunmuş olsa bile orada euzu çekilmeyecektir. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki hayır euzu kıraata tabi değil euzu senaya yani Subhaneke duasına tabidir. Dolayısıyla Subhaneke'yi okuyan her bir kimse Subhane'nin akabinde euzu çeker e, ve belki kıraat yapmasa bile. Bu görüş ayrılığından ee, şöyle bir sonuç ortaya çıkar ki bir insan cemaatle namaz kılıyor ise e, veyahut da mesbuk ise e, imama uyuduğunda tekbir alır. Subhaneke'yi okur. Subhaneke okuduktan sonra kıraat yapmayacaktır. Kıraat yapmasa da İmam-ı Ebu Yusuf'a göre euzu çekecektir. Ebu Hanife'ye göre kıraat yapmayacağı için bu kimse euzu çekmeyecektir. Peki Eûzü Besmele'yi nasıl okur? Ve yusirru bihima her ikisini gizlice okur. ve levkin namaz sesli bir namaz. Yani akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi veya sabah namazı gibi sesli bir namaz dahi olsa Eûzü Besmele sessiz bir şekilde okunur ve kıraatı ondan sonra başlayacaktır. Simme yekruhu Fatiha tel kitab ve sureten maha daha sonradan Fatiha suresine ve onun akabinde de ona dam edilmiş başka bir sureyi okur. Evet, selamet ayetimin ey yusuratinşa veya dilediği herhangi bir sureden üç ayet veya da üç ayet miktarına denk uzun bir ayet okuyacaktır ki Fatiha suresini okuması vacip, yine Fatiha suresine damlı sure katması da keza vaciptir. <gülüyor> ve iza qala imamu wal imam efendi Fatiha'nın akabinde yani Fatiha'nın sonu olan wal ayeti kerimesine geldiğinde kale bunun akabinde der amin amin der ve yuquluha al muktamu ve yukhfunaha cemaat kezalik imamla beraber Amin kelimesini tekrar eder. Onlar da amin der. Ancak bu amini bazı camilerde görüyoruz. cemaat sesli bir şekilde yapıyor ki bu genel itibariyle hac ve ümreye giden kişilerin oradaki olayın bu şekilde olduğunu görüp ondan etkilenerek aynı adeti devam ettirdiğini görmekteyiz. Oysa bu mezhepler arasında tartışmalı bir konu. Hanefi mezhebine göre ister namaz sessiz namaz olsun, ister sessiz namaz olsun, her halükarda amin sessiz söyleneceği kitaplarımızda vurgulanmıştır. Ki bununla alakalı Ebu Hureyre radiyallahu teala ile gelen bir hadis-i şerifte ki Bukhar rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Her kimin e, amin demesi, imamın amin demesine rastlayacak olursa Allah-u o kişinin gülahlarını affeder buyurulmaktadır. Dolayısıyla bu fazileti kaçırmamak gerekir ki elhamdülillah bu zaten e, toplum olarak adet haline gelmiştir. E, bu noktada velev ki münferiden dahi kılsak amin demeliyiz. Ciddi e, Ciddi anlamda büyük bir mükafat vardır. Bu gibi mükafatları okurken aklıma bir hatıram geliyor. Rahmetli Hasbe hocamız vardı. Belki bunu daha önceden de anlatmışımdır. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta Rabbim bütün cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. İsmaila camimizin müezziniydi. Bir tarih Medine-i Münevvere'de, benim o zaman yaşım küçük, yanındaydım. Bir Arap ile muhabbet ediyor. Çok rahat bir şahsiyete sahibidir. Konuşurken o yanındaki araba dedi ki ene uhibbul beleş. Şimdi ene kelimesi Arapçadır. Uhibbu kelimesi de Arapçadır. Ama beleş kelimesi Arapların kullandığı bir kelime değil. Manası ene ben uhibbu severim. Beleş beleşi severim. Şimdi yanındaki Arap uhip buyu anladı yani ben severim anladı ama beleşin ne olduğunu bilmediği için bizim rahmetli asbocaya sordu e, ya seyyidi, ma manel beleş bu beleş dediğin şey nedir Onun üzerine rahmetli asboca dedi ki el beleş eş şey üle karşılığı olmayan şey beleştir daha dün gibi aklımda o arap aynen şöyle dedi iden ene uhip buhu o zaman ben de onu çok severim. Şimdi burada hakikaten şer'i şerifte Allah-u Azimüşşan adeta kullarını affetmek için bahaneler alıyor. Bakın en basiti biraz önce okuduğumuz İmam Efendi amin diyor. Siz de onunla beraber amin diyorsunuz. Bukhari rivayeti gelmiş ve geçmiş bütün günahları affolunacağına dair Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesi vardır bu derece bir kolaylık vardır ki Rabbim bu ve bu emsal kolaylıklardan istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi tekbiru ve yerki o dersimize devam edelim. Velak balin dedikten sonra ve amin de dedikten sonra tekbir alır ve tekbirle beraber rukiye varır. Tabii rukiya varır. Ruku eğilmek demiştik. Ve ya'temüdü bi yedehi ala rukbetey Elleriyle diz kapaklarına dayanır, boyuferice asabiğe ve parmaklarını da açar. Hatta deniyor ki e, namazda parmakların açılacağı tek bir yer burasıdır. Rukiye gidildiği zaman diz kapaklarını güzel bir şekilde kavrayabilme adına parmakları açmak. Keza namazda el parmaklarının kapatılacağı tek bir yerde. Secde halidir. Yani secdeye vardığımız zaman, ellerimizi yere koyduğumuz zaman parmaklarımızı kendi haline bırakmayacağız. Onları açmayacağız. Orada da parmaklarımızı yumacağız. Bunun dışındaki yerlerde ise söz gelimi ellerimizi koymamız gibi kendi haline bırakacağız. Ne parmaklarımızı yumacağız ne de parmaklarımızı tam manasıyla açacağız. Ve yapsutu vahrehu sırtını döşer, düz yapar. Hatta ve yusevvi bi bi'acuzihi diyor. Başıyla sırtı aynı hizada olur. Ve la yerfahu re'sehu ve la yunekkisehu. Başını ne yukarı kaldırır ne de aşağı eğer. Ki bununla alakalı yine İbn-i rivayet edilen bir hadis-i şerifte Vasıl bin Ma'bed rivayet ediyordu ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam rukiye vardığında o derece düz dururdu ki üzerine su döksek su üzerinden akmazdı. Bu derece düz bir masaymış gibi düşünün bu şekilde durmak. Tabi imkanı olan böyle yapmalı ama belinde bir rahatsızlığı olan veya farklı bir etkeni, bir sıkıntısı olan kimse imkan nispetince bu rükü yapmalıdır. وَيَكُولُ فِي رُقُعِهِ Kişi rüküya vardığında der, سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمُ سَلَاسَ مَرَّاتُ Üç kere سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمُ der, وَذَلِكَ ednahu Ki bu en ednasıdır, en azıdır. Tabi en azıdır derken sünneti ikmal edebilme adına en azıdır. Yoksa farz olan miktar subhanallah diyecek kadar rükuda durmak rükû farzını yerine getirmek için yeterlidir. Ama sünneti yerine getirmek için en azından üç kere Subhan rabbil azim diyecek kadar beklemek ve bunu söylemektir sümme yerfur ra'sehu sonra başını rükudan kaldırır ve yekul ve kaldırırken der semiallahu limen hamide. Eee tabii imam bunu der arkasındaki cemaat ve yekulül mü'temme rabbena lekel bu esnada cemaat der rabbena lekel der. Ama iki kişi münferiden namaz kılıyorsa tek başına namaz kılıyorsa hem semiallahul melhamide der hem de rabbena lekel der. her ikisine toplamış olur. Ve <gülüyor> kaimen kişi rükudan kalktıktan sonra tam bir şekilde ayakta durması ki buna tadil erken deniyor ki tadil erken Hanefi mezhebinde sahih kabul edilen görüşe göre vaciptir. Hatta İmam-ı Yusuf'tan gelen rivayete göre ki Şafi mezhebinde de böyledir. Tadil erken farzdır. Yani her halükarda terk edilmesi, kasıtlı bir şekilde terk edilmesi kesinlikle caiz değil. Unutarak terk edilmesi durumunda ise tercih edilen görüşe göre Hanefi mezhebinde sevri secdesi kurtarır. Ancak İmam-ı Ebu Yusudan gelen biraz önce yaptığımız rivayete göre sevri secdesi de kurtarmaz. O namazın iadesi gerekir. O yüzden tadilerken de son derece riayet etmek gerekir. O da her bir rüknü uzuvlar tam yerleşecek şekilde yapmaktır. İşte rükudan ayağa kalktığı zaman kepbere tekbir alır ve secde ve tekbirle beraber secdeye varır wa'temada biyadayhi ala al-ard sahjade wa rukan dizlerini sonra ellerini ve vadaa vechehu bayna yüzünü de anlı ile beraber burnunda da ellerini koymuş olduğu yerin arasına koyar wa sajada ala al ve jabatihi burnu ve anlı üzerine secde eder. Fe nikta sal söz gelimi sadece burnu üzerine secde etse veya sadece anlı üzerine secde etse herhangi bir mazereti olmadığı halde yani bu bölgelerinde yara olacak olursa durum farklı. Ama yara yok, herhangi bir mazereti yok. Sadece burnuyla secde etti, alnını değdirmedi. Veya sadece anlıyla secde etti, burnunu değdirmese Cazi'inde Ebi Hanife Rahimullah Ebu Hanife'ye göre caizdir. Tabii bu Ebu Hanife'ye göre, Rahimullah'a göre caizdir derken mekruh olmakla beraber caiz aslında sahihdir ifadesini kullanmak daha doğrudur ki burada da cayizdirden kastedilen sahiptir yani mekruhtur ama mekrul olmakla beraber bu insanın yaptığı secde sahiptir secdesi yerine gelmiş olur izdaham gibi aşırı kalabalık durumlarda kişinin önündeki kişinin sırtına secde etmesi de sahiptir ama bunun belli başlı şartları vardır ki temelde bunun şartları iki tanedir birincisi o kişiyle aynı namazı kılıyor olmamız gerekir. Yani ben önümdeki kişinin sırtına secde edeceksem o da benim de aynı namazı kılıyor olmamız gerekir. İkincisi o kişi yere secde etmeli. Yani üç saf olduğunuz veya dört saf olduğunu düşünelim. Önündeki kişi yere secde ediyor. Onun arkasındaki saf onların sırtına. O ikinci safın namazı sahittir. Onun arkasındaki saf, üçüncü safta, ikinci ki saftaki kişilerin sırtına secde ederse bunların secdesi sayı olmaz. Niye? Çünkü sırtına secde ettiği kişi yere secde eden kişi değildir. Dolayısıyla burada iki şart aranır. Bir aynı namazlı olması, iki sırtına secde ettiğimiz kişi yere secde ediyor olmalıdır. Şimdi yukarki meselede İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre secdenin sadece alın üzerine veya sadece burunla yapılması sahiptir dedik. Ama vakal Ebu Yusuf ve Muhammed Rahimullah sahibeyn ise İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimullah ise lay cüz, bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Ne caiz değildir? lay ve el-ihtisaru alel enf illa min udrin. Bir mazeret söz konusu olmadıkça sadece burun üzerine secde yapmak sahit değildir. Ki aynı zamanda bu Ebu Hanife Rahimullah'tan da bir rivayettir. Ve Hanefi mezhebinde fetva olarak verilen de bu görüştür. O yüzden deniyor ki secdede asli olan unsur alındır. Mazeret olmadıkça alın illaki yere değdirilmelidir. Burunla beraber olması en güzelidir. Ama sadece burun üzerine secde edip de alın yere temas etmeyecek olursa her ne kadar Ebu Hanife Rahimullah'a göre sahih olsa da kerahatla beraber sahih olsa da mezhepte tercih edilen görüşe göre bu kimsenin secdesi sahih değildir. Peki ve in secde ale kevri imâmetihi kişi anlı üzerine dolamış olduğu sarığın dolamı üzerine secde etse veya takkesini indirerek takkesi üzerine secde etse veya elbisesinin yanı üzerine secde edecek olsa cazep, bu kimsenin bu secdesi yine caizdir yani sahiptir Ama herhangi bir mazereti yoksa bu şekilde secde etmesi de mekruhtur. Ki burada önemli olan aslında yerin sertliliğini hissetmektir. Yerin sertliğini hissedecek şekilde alın yere gelmişse bu kimsenin secdesi sayı olur. Peki secdede ne yapacaktır? Vayup diyor <gülüyor> dabağay pazularını yanlarına doğru açar ve yücafi batnehu anfakidehi karnını ise uyluklarından uzaklaştırır. Hatta deniyor ufak bir oğlak. Yani keçi yavrusu oradan geçecek şekilde tabi cemaatle namaz kılındığı zaman e, izdiham da varsa yanımızdaki kişilere eziyet verircesine elleri açmak doğru değil. Münferiden kılıyorsak bunu biraz daha fazla yapabiliriz ama cemaatle beraber namaz kılıyorsak insanlara eziyet vermeden e, dizlerimizi yan tarafa açıyoruz dirseklerimizi karnımızı da e, uyluklarımızı da Dan uzak tutarak biraz daha sünnet üzere secde yapmamız gerekecektir. kıble. <gülüyor> Tabi burada şunu da söyleyelim. Belki taharet bahsinde zikretmiştik. Kişinin secde halinde uyuması abdestini bozmaz. Ama hangi tür secde? Sünnet üzere olan secde. Yoksa kadınlar ki kadınların sünnet üzere olan secdesi kendilerini salmasıdır tamamıyla büzülmeleridir. E, Bu şekilde e, uyumak abdesti bozacağı yine taharet bahsinde zikredilmişti. Ve yuvet cihesa nahvel kıble e, secdedeyken ayak parmaklarında kıble tarafına kıbleye doğru çevirir ve yekulu fi secdesinde der subhana rabbiyal A'la selase Üç kere subhane e ala der ve zelike ednahu bu miktarda en azıdır. Ama dediğimiz gibi rukuda dediğimiz gibi en azı derken sünnetin yani kemal mertebesinde olacak olan sünnetin en ed edna mertebesidir. Yoksa secdenin sahih olacağı en edna mertebe bir kere subhanallah diyecek kadar durmak yeterlidir. Farziyetin yere gelmesi, yerine gelmesi için ama üç kere bu kelimeyi telaffuz etmek ise sünnetin yerine gelmesi için gereklidir. Sümmey yer fevure sonra başını secdeden kaldırır ve yükep büru kaldırırken tekbir alır ta ki oturuncaya kadar. Veydetme, veydetme enne sükunete erdiğinde calisen oturucu olduğu halde yani iki secde arasında tam oturduğunda kep beraber secde tekrardan tekbir alıp secdeye varacaktır. Peki bu iki secde arasındaki oturma yani birinci biliyorsunuz namazda secde farzdır. Geride okuduk bunu hatta her rekatta iki secde farzdır. Bundan dolayı bir kimse namaz içinde secdelerden birini unutacak olsa ve teşehhüdü yaptıktan sonra hatırlayacak olsa namaza mani bir eylemde bulunmamışsa o secdesini yerine getirir. Yani o secdeyi iade eder ve akabinde teşehüdünü yapar ve seyir secdesi yaparak namazdan çıkacaktır ve enne jalisan kepbere ve secde ve idet enne secdesi de itminanu erdiğinde kepbere tekbir alır vastava kayimen ala suduru kademey beklemeden direktmen ayakları üzerine kalkacaktır. Burada bir meseleyi söyleyecektik oraya atladık. İki secde arasında ayağa kalkması gerekir. Yani ayağa derken oturması gerekir. Peki birinci secdeden kalksa tam oturmadan tekrardan ikinci secdeye gelse, bu tek secde mi kabul edilir, yoksa iki secde kabul edilebilir mi? Bu noktada sahih olarak kabul edilen e, bir kuraldan bahsedilir. İki secdeyi birbirinden ayırt edecek oturma miktarı şu şekildedir. Eğer bu kişinin kalkışı secde mahalline daha yakın ise kalkmadı, kabul edilir. Ve akabinde bir daha secdeye gittiği zaman bu bir secdedir. Ama o kalkışı Oturuş haline daha yakın bir halde kalkmış ise bu fasıldır arayı ayırmıştır. Bir daha secdeye gittiğinde ise tadil erkanı sadece terk etmiştir. Ama yaptığı secde ikinci secde olur ki ikinci secde farzını yerine getirmiş olur. وَلَا يَقْعَدُ Şimdi e, dedik ki ikinci secdede yaptıktan sonra tekbir getirir ve tekbirle hiç oturmadan ayağa kalkar. Ve la yakadu istirahat için oturmaz ve la yatimü bi yedi hal'el Eğer herhangi bir mazereti yoksa da ayağa kalkarken de herhangi bir yere dayanarak yardım beklemez. Tabii bu imkanla alakalıdır ama kişinin ayaklarının ağarması veya yaşlılığı gibi bir etkeni bir nedeni varsa bu durum müstesnadır yani mazereti varsa ama mazereti yoksa secdeden ayağa kalkarken teşehhütte oturmak yok yani bekleme yok direkt men ayağa kalkılır ve ayağa kalkılırken de yere dayanma olmaz veya yanımızdaki herhangi bir eşyaya dayanma olmaz diz kapaklarından güç alarak direkt men kişi ayağa kalkar ve ef'alü'l-rakati's-saniyeti <gülüyor> mislema fa'le fil-ula Konuyu bitirelim. Belki biraz vaktimiz uzadı ama e, en azından namazın kılınış şeklidir. Bu herkesin bildiği bir meseledir. Hızlı bir şekilde burayı da okuyalım. E, birinci rekatta neleri yaptıysa aynısını ikinci rekatta yapar. İlla ennuhu la yesteftah. Şu kadar var ki e, ikinci rekatta subhanekeye başlamaz. subhaneke okumaz. Ve la yete'avvedü e de çekmez. Çünkü burada meşruiyeti yoktur. E'anzu'nun ve la yerfu'a yedehi illa fi tekbiretil ulağ. İntikal tekbirlerinde de yine elleri kaldırmaz, sadece ilk tekbirde yani iftah tekbirinde elleri kaldırır. Feijara faara esomine secdeti saniye ve rakat saniye, ikinci rekatta ikinci secdeden kalktığında iftar aşa yusra erkeklerden bahsediyoruz, sol ayağını yere döşer ve celse alayha üzerine oturur. Teşeğüdde ve nasabe el yumna nasfen sağ ayağını da diker ve veccehe asabi'aha nahval kıble. Ayak parmaklarında yani sağ ayak parmaklarında kıble tarafına doğru yöneltir. En azından bir tanesi ki bu bazen kişinin kilosuyla alakalı veya ayaklarında bulunan rahatsızlığıyla alakalı sıkıntı olabiliyor. Ama ne kadar imkanı varsa bu şekilde yapar ki bu da menduptur. Kadınlar ise böyle yapmaz. Kadınlar ise sol uyluğu üzerine oturur ve sol ayağını sağ ayağının altından beri yan taraftan çıkartarak o halde teşehüdünü yapar. Ve vada'a yedih alâ ve basata es-sabi'ahû yine yukarıki meselede ikinci secde yaptıktan sonra ve secdeden kalktığında teşehüde oturuyor. Teşehüde de ellerini dirsekleri üzerine koyar ama parmaklarını kendi halinde bırakır yani ne yumar ne açar. O teşehede ve böylece teşehhüd duasını yapar ki bu teşehhüd duası da en yekul et tahiyatu lillahi ve ssalavatu ila ahir bu et duası sonuna kadar okur ki bu Abdullah ibn Mesud radiyallahu teala rivayet etmiş olduğu teşehhüd duasıdır. ki Bukhari'nin ve Müslim'in rivayetiyle Abdullah ibn Mesud radiyallahu teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim elimden tuttu ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi bana bu duayı öğretti buyurmuştur. O yüzden Hanefi mezhebi bunu kabul ediyor teşehhütte. Vela يَزْيُدُ عَلَى هَذَا Kadetil الْعُولَى Bu teşehhüde başka bir şeyde ziyade etmez. Birinci kadede yani ilk teşehhütte ettehiyyat-ı duasını okuduktan sonra hemen üçüncü rekata kalkar. Hatta kişi kasıtlı olarak ziyadede bulunacak olsa, yani salvi barik dualarını okuyacak olsa bu durumda vacibi kasıtlı terk etmiş olduğundan dolayı mekru işlemiş olur. Nedir vacip olan? Namazın e, rekatlarındaki intikaller yani ardı, ardı olması. Bu durumda aslında kişinin direktmen üçüncü rekata kalkması vacipti. E, bu vacibi tehkül etmiş olur veya bu vacibi geciktirmiş e, geciktirmiş olur. Veya şöyle diyebiliriz kişinin üçüncü rekata kalkması farzdır ee, teşehhütten direktmen oraya kalkması araya fasıla vermemesi vaciptir bu insan fasıla verecek olursa yani teşehhütten fazla bir şeyler okuyacak olursa vacibi terk etmiş olacağından dolayı kasıtlı yapması durumunda kerahat işlemiş olur ama kasıtsız yaparsa unutarak yaparsa da seyir yapacaktır. Tabi bu miktar ne kadardır yani ne kadar bir miktar uzatmak? Seyir secdesini gerektirir. Bu noktada da mezhepte kabul edilen görüş Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadar. Tabi burada i̇bn Abidin Rahimullah güzel bir ifadede bulunuyor. Yani kişinin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama salat getirmesi seyir secdesini gerektirmez. Seyir secdesini gerektiren durum kıyamı yani üçüncü rekata kalkmayı geciktirmesidir. Yoksa salatu selam getirmesi değildir. Sadece miktar olarak bundan bahsedilir. Bu kadar bir miktarlılık beklemektir. Veleki salatu selam değil başka bir şey okuyacak olsa da bu geciktirmekten dolayı kişiye seyir gerekir. Ve yekruu fir rekateynil uhreyeyni fatihatel kitabü üçüncü ve dördüncü rekatta farz namazdan bahsediyoruz. Ee, sadece Fatiha okur ki bu aslında eftali beyandır. Üçüncü ee, Üç kere subhanallah demesi veya bu miktar sükut etmesi de yeterlidir. Çünkü kıraatta farz olan bir ve ikinci rekatlardır. Aslında iki rekatta namazın iki rekatında kıraat farzdır. Bu iki rekatın ilk rekatta olması tayin etmesi vaciptir. Üçüncü ve dördünün rekatta ise kıraat vacip değildir. Hasan bin Zeyad'ın Ebu Hanife rahim yapmış olduğu rivayette e, facip olduğu görüşü vardır. O yüzden ihtiyas adedinde ki uygulamada da genelde böyledir. E, bizler 3 e, ve 4 rekatta Fatiha suresini okuyoruz ki Musanif burada bu şekilde söylemiştir. Celese fi salah, namazın sonunda oturduğunda yani son teşehhütte oturduğunda Celese kema celese ula, ilk teşehhütte oturması nasılsa aynı şekilde oturur ve teşehhede teşehhüt yapar. Et duasını okur. Ve salli alennebi aleyhissalatu vesselam. Allahumma salli Allahumma barik dualarını okur ve dua bi maşa'en mimma yuş bi'l Kur'an ve akabinde selasslamı okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıyla ve ediyatil peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mervi olan dualarla dua yapar. İşte Rabbena atina, Rabbena afirli duaları. Allahumminni'uzü bike min azabil kabri ve azabil cehennem şeklinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen duaları da burada okuyabilir ki bunu uzatabilir de. Ama valayet o bir maü kelamen nas, insanların kelamına benzeyen bir ifadeyle duata bulunmaz ki bu namazın fesadını gerektirir. Burada da şöyle bir kuraldan bahsediliyor. Eğer istenilmesi insanlardan istenilmesi mümkün değilse, Böyle bir duada bulunmak namaza mani değil. Ama insanlardan istenilmesi mümkün olan bir dua ise, bir istek ise böyle bir dua. Normal bir tekellüm gibi değerlendirilir. Bir konuşma gibi değerlendirilir ve namazı bozar. Eğer teşehüdü yapmadan önce bunu yaparsa namazı bozar. Teşehüdü yaptıktan sonra bunu yapmışsa kendi Sunni'ye namazdan çıkmış kabul edileceği için namazı sahiptir ama vacibi terk ettiğinden dolayı iadesi de vaciptir eğer bilinçli bir şekilde yapmışsa. Bilinçsiz olarak unutarak yapmışsa da sehiv secdesiyle kurtarır. Sun be yusellima yeminihi eee yaptı. sall barik dualarını okudu. Rabbena atina rabbena dualarını okuduktan sonra sağ tarafına selam verir ve yekul Esselamu aleyküm ve rahmetullah der. Ve berekatuhu demez. Çünkü buna dair bir rivayet yoktur. Ve yüsellimü an yesarihi Sol tarafına da aynı şekilde selam verir. Tabi sağ tarafına selam verirken, sol tarafına selam verirken, sağında ve solunda bulunan cemaat fertleri, İmam Efendi taraf tarafta o, ve yine hafaza meleklerini de niyetin alır. Bu niyetiyle selam verir. Cemaatin selamı, İmamın selamının akabinde mi olmalıdır yoksa İmam efendi iki tarafa selam verdikten sonra mı cemaat selam vermeli midir? Bu noktada da imamlarımız arasında görüş farklılığı vardır. Normalde i̇mam Azam Ebu Yusuf ve İmam, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Ebu Hanife değil yanlış söyledim. Sahibey'den gelen rivayete göre İmam efendi selam verdikten sonra cemaat selam verir. Ki bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'tan iki farklı rivayet vardır. Ama İmam-ı e, mezhepte muhtar olan, tercih edilen görüşün e, İmam sağ tarafa selam verdikten sonra cemaatin sağ tarafa selam vermesi sol tarafa selam verdikten sonra cemaatin sol tarafa selam vermesi ki günümüzdeki uygulamada bu şekildedir. وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاتِ فِي الْفَجْرِ وَالرَّكَّةِينِ الْعُولَيَّينِ مِنَ الْمَارِبِ وَالْعَشَّةِ ee, namaz kılan kimse e, sabah namazında her rekatlarında akşam namazının ilk iki rekatında keza yassı namazının ilk iki rekatında Kratı sesli yapar ama ne zaman imkanı imamen eğer bu kişi imam ise yani cemaate namaz kıldıran kişi ise ve yukfil Kratefi Ma badel Uleyin diğer iki rekatta ise yani 4 rekatlık yaslı namazının farzında üçüncü ve dördüncü rekatta, Akşam namazının farzında ise üçüncü rekatta e, kıraatı sessiz yapar. Sessiz yapması da vaciptir imam için. Ama ve inkanı munferiden ama bu kişi munferitse tek başına namaz kılıyor ise fe ve muhayyerun serbesttir. inşa e cehara ve esma nefsehu dilerse kıraatı sesli yapar ve kendine işittirir. Çünkü neticede kendisinin imamıdır. Ve inşa e hafet dilerse de kıraatı sessiz yapar burada da eftal olan deniyor ki sesli olan namazlarda sesli yapması, sessiz olan namazlarda da sessiz bir şekilde kılması. Ama wa yukfi el imamu el kara tefil duhri ve asir ama imam olan bir kimse öğle namazı veya ikin namazında ise kara gizli yapar, münferit de gizli yapar ama arada şöyle bir fark vardır. Münferit olan yani tek başına namaz kılan kimse sessiz kılınması gereken namazlarda kara sesli yapacak olsa mekruh işlemiş olur. Kerati işlemiş olur ama seviş gerektirmez. İmam olan bir kimsenin ise böyle yapması seviş gerektirecektir. Yani şöyle bir ayırıma gideceğiz. Sesli namazlarda sesli okumak, sessiz namazlarda sessiz okumak vaciptir ama imam hakkında vaciptir. İmamlık yapan kişi hakkında vaciptir. Münferiden kılan kimse muhayyeldir. Sessiz namazlarda ister sesli okur ister sessiz okur. Sesli okuması faziletlidir. Sessiz namazlarda ise sessiz okuması gerekir. Ama buna rağmen sesli okuyacak olursa kerih bir iş işlemiş olmakla beraber sevsecesi bu kişiye gerekmeyecektir. Salatul vitir. Burada kalalım. Bundan sonra vitir namazına giriş yapacak. Vitir namazı Hanefi mezhebinde hükmü nedir? Nasıl kılınır? Kaç rekatlıdır? Kunutun hükmü nedir? Buna dair teferruatlı meselelere giriş yapacak. Allahu Aziz Müşan. Hakkıyla anlamayı cümlemize nasip eylesin. Anladıklarımızı önce kendi nefsimize tatbik etmeyi e, saniyende etrafımızdaki insanlara anlatmak suretiyle tatbik ettirebilmeyi de cümlemize nasip müesser eylesin. Yine bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi taala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin الرحمن Rahman, مالك Rrahim, Malik Yümdin, İyak nəgbed ve İyak nəstegin, İhden sıratı müstakim, sıratı عليهم, غير المغضوب عليهم, ولا طالي